Merhaba. Son Doğu Karadeniz'i ziyaretimde hala planlanan Hestler'in inşaatına yer yer devam edildiğini ve mücadelenin bütün hızıyla sürdüğünü gördüm. Her gün yeni gelişmeleri gebe. İneğini satarak Hest karşıtı mücadelesiyle gündeme gelen ve yurttaş Kazım olarak tanınan Kazım Dellal'in HES'lere karşı açtığı davada sona gelindi.